Sihirli hediyeler Evvel zaman içinde küçük bir köyde annesiyle beraber yaşayan Ron adında fakir bir çiftçi varmış. Hiç paraları yokmuş. Bu yüzden yakındaki büyük köye giderek iş aramaya karar vermiş. Annesi yemesi için ona üç somun ekmek vermiş. Al bunları. Lütfen dikkatli ol ve kendine iyi bak. Merak etme anne. Yakında bir iş bulacağım ve tüm sıkıntılarımız sona erecek. Ron ormanda saatlerce yürümüş. Alaca karanlıkmış. Hem yorulmuş hem de acıkmış. Ormanda dinlenmeye karar vermiş. Büyük bir meşe ağacı bulmuş. Hayvanlardan korunmak için dallarına yerleşmiş. Ama aniden aşağıdaki gölde üç tane kuğu belirmiş. Karaya çıktıklarında meleğe dönüşmüşler. Ron izlemiş ve büyülenmiş. Meleklerden biri onu görmüş ve eliyle göstermiş. Bakın bir insan. İnsanların bizi görmemesi gerekir. Ama çok iyi bir insan olmalı. Sadece iyiler ışığımıza dayanabilir. Gecenin bu saatinde bu ormanda ne yapıyorsun söyler misin insan? Komşu köylerde ya da kasabalarda iş bulabilmek için evimden ayrıldım. Eğer iş bulmak için evinden ayrıldıysan buna mecbur kalmış olmalısın. İşte şunu al. Bu dalı nereye koyarsan orada bir ev belirecek. Bu evde insanın ihtiyacı olan her şey bulunacak. Uyuyacak bir yatak, dolapta giysiler, masada yemek, kesede para, ne istersen. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi buradan gitmek zorundasın. Biz meleklerin insanlarla fazla konuşmasına izin yoktur. Tabii ki. Hediyeniz sayesinde artık her yerde rahat edebilirim. Teşekkür ederim. Böylece Ron oradan ayrılarak ormanda yürümeye devam etmiş. Aniden gece bastırırken güçlü bir şimşek ve gök gürültüsüyle beraber yağmur başlamış. Ron dalı yere saplamak üzereymiş. Ama birden bir ses duymuş. Biri titriyormuş. Ron o yöne doğru gitmiş ve yağmurda titreyen bir aile görmüş. Ne oldu? Neden hepiniz bu yağmurda dışarıdasınız? Dün gece bir yıldırım evimizi yok etti. Artık yaşayacak bir yerimiz yok. Fakiriz ve yeni ev yapacak paramız yok. Çocuklarım aç kalacak. Hmm. Benden daha çok ihtiyaçlandı. Peki bunu alın. Bu bütün sıkıntılarınızı giderecek. Teşekkür ederim. İyiliğinizin karşılığını nasıl ödeyebiliriz? Geceyi burada geçirmeme izin vererek. Sabah olduğunda yoluma devam etmeliyim. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ron ertesi sabah evden çıkmış ve yine iş bulabilmek için yola koyulmuş. Bütün gün ormanda yürümüş ve gece olunca dinlenmeye karar vermiş. Bu kez tepenin dibinde küçük bir mağara bulmuş ve geceyi orada geçirmeye karar vermiş. Tam uyumak üzereyken gökyüzünde aynı tuhaf ışığı görmüş. kuğlar yere konmuş ve yine meleklere dönüşmüş. Meleklerden biri onu görmüş. Bu aynı insan. Yine mi? Sen bizi mi takip ediyorsun? Söylesene sen burada ne yapıyorsun? Dün gece sana bir ev vermedik mi he? Bu ormanda ne işin var senin? Oh! Sihirli evinizi yanımda getiremedim. Ron onlara bir gece önce olan biten her şeyi anlatmış. Yani anlayacağınız... Ben hala iş bulma umuduyla diğer köye gidiyorum. Evet, dün gece yaptığın çok iyi ve hatta aptalca bir şeymiş. Sana sihirli ev kadar muhteşem bir şey vermemize imkan yok. Ama bunu verebiliriz. Seni asla aç bırakmayacak bir tabak. Sana ne yiyecek istersen verecektir. İstediğin kadar kişiyi doyurabilirsin. Bunu al ama bu kez kimseye vermeye kalkma tamam mı? Ve şimdi lütfen buradan hemen ayrılmalısın. Çok teşekkür ederim. Buradan hemen ayrılacağım. Ron ormanda yürümeye devam etmiş. Kısa bir süre sonra küçük bir köye ulaşmış. Derken başın üzerinde bir ot balyası taşıyan yaşlı bir adam görmüş. Adam öyle yaşlı ve güçsüzmüş ki balyanın altında neredeyse yere devrilmek üzereymiş. Ron yardım etmiş. Amca, bu yaşta bu kadar yük taşımaman gerekiyor. Dur sana yardım edeyim. Adam Ron'u köydeki evine götürmüş ve Ron balyayı bırakmış. Çok teşekkür ederim oğlum. Bana çok yardımcı oldun. Amca, niye bu kadar çok çalışıyorsun? Yardım edecek kimse yok mu? Eşimle yalnız yaşıyoruz. Eğer çalışmazsam, ekmek alacak kadar parayı nasıl kazanabilirim? Çok yaşlı ve güçsüz. Tek yapabildiği biraz ot biçmek. Ama artık bunu yapabilmek bile ona zor geliyor. Görünüşe göre günlerdir düzgün yemek yemiyorsunuz. Güçsüz olmanıza şaşmamalı. Bunu al amca. Bu size istediğiniz kadar yiyecek sağlayacak. Hangi yemeği isterseniz. iyice doyana kadar yiyebilir ve yeniden güçlenebilirsiniz. Ama bu sana ait. Kabul edemeyiz. Sizin benden çok ihtiyacınız var. Ben hala genç ve güçlüyüm. Kolayca iş bulabilirim. Lütfen bunu alın. Yeter ki gece kalmama ve yemeği paylaşmamıza izin verin. Böylece tabaktan onlara üçü için sıcak çorba, sebze, meyveli pasta vermesini istemiş ve yemeklerini mutlulukla paylaşmışlar. Ertesi sabah yaşlı kadın ona bir günlük yiyecek hazırlamış ve Ron bir kez daha ormana doğru yola çıkmış. Bütün gün yürümüş ve gece olduğunda bir ağaçta içine ancak sığabileceği büyüklükte bir kovuk bulmuş. İçeri girer girmez, gökyüzünde aynı ışığı görmüş. Kuğular yere konarak melek haline dönüşmüşler. Sen yine mi sensin? Peki sen şimdi burada ne yapıyorsun? Dün gece sana yiyecek üreten tabağı vermemiş miydik biz? Lütfen onu başkasına vermediğini söyle. Şey aslında verdim. Yaşlı bir çiftin ona benden daha çok ihtiyacı vardı. Veran, önceki gece tanıştığı çiftle ilgili her şeyi onlara anlatmış. Heh. Peki, şimdi sana ne vereceğiz? Ee, sorun değil. Bana bir şey vermek zorunda değilsiniz. Hayır, ne zaman ışığımıza dayanabilen bir insanla karşılaşsak vermek zorundayız. Ama unutma, bu son hediyemiz olacak. Bu ayakkabıları al ve seni istediğin yere götürmesine izin ver. Aa. Evet, bunlar çok işime yarar. Lütfen bunları al ve buradan git ve bu hediyeyi kendine sakla olur mu? Teşekkür ederim. Böylece Ron ayakkabıları giymiş ve sonraki köye ulaşmayı dilemiş. Aniden ormanda yok olmuş ve yakındaki bir köyde hanın yanında belirmiş. Ron geceyi orada geçirmeye karar vermiş. Handa yemeğini yerken yanına başka bir yolcu yaklaşmış. Sana katılabilir miyim dostum? Elbette katılabilirsin. Gel. Adım John. Senin adın ne ve nereden geliyorsun? Söyle bakalım. Adım Ron ve buraya iş aramaya geldim. Peki ya sen? Ah, Beş yıldır evimden uzakta çalışıyordum. Eve dönmek için sabırsızlanıyorum. Ve hatta yemekten sonra yolculuğuma devam edeceğim. Geceleri mi yolculuk ediyorsun? Ah, evini özleminin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Oğlum beni bekliyor olmalı. Yağmur ve fırtınalar olmasaydı eve iki gün önce ulaşabilirdim. Görünüşe göre bu gece de yağmur yağacak. Umurumda değil, ben eve gidiyorum. Gel, yanıma gel. Bunları giy. Neden? Bu ayakkabılar seni o anda evine götürecek. Benim aceleyle gittiğim bir yer yok. Benden çok ihtiyacım var. John ayakkabıları giymiş. Eve gitmek için anında ortadan yok olmuş. Ertesi sabah Ron köyü dolaşıp iş aramış. Ama bulamamış. Gece hana geri dönmüş. Odasına gitmiş. Ve aynı tuhaf ışığı gördüğünde uyumak üzereymiş. Kuğlar tekrar meleklere dönüşmüş. Sen kesinlikle bizi takip ediyorsun. Hayır, etmiyorum. Görünüşe göre ayakkabılar seni anında buraya getirmiş. Ama niye hala bu handasın anlamıyorum. İstediğin an evine dönebilir ve daha sonra her gün buraya çalışmaya gelebilirsin. Baksana, ayakkabılar hala sende, öyle değil mi? Hayır. Ran onlara yolcuyla yaşadıklarını anlatmış. Artık sana verebilecek bir şeyimiz yok. Sorun değil. İstersen hediyelerimizi senin için geri getirebiliriz. Verdiğin kişilerden onları alabiliriz. Düşünsene, eğer evi istersen bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsın. Annenle kalıp mutlu olabilirsin. Ya da tabağı geri alırsan, sen ve annen dünyanın en güzel yemeklerini yersiniz ve çok çalışmak zorunda da kalmazsın. Ve ayakkabıyla evinle işin arasında anında gidip gelebilirsin. Hangi hediyeyi geri istiyorsun söyle bakalım. Hiçbirini. O hediyeleri verdiğim tüm insanların benden daha çok ihtiyaçları vardı. Ben bu halimden çok memnunum. Gencim, güçlüyüm ve çalışabilecek durumdayım. Tamam, kendin bilirsin. Melekler ortadan kaybolmuş. Ronda uyumuş. Ertesi sabah uyandığında... Oğlum uyan. Anne, senin ne işin var burada? Ne oldu? Ha? Burada ne olduğuna bak oğlum. B bu da ne? Evimiz aniden bu malikaneye dönüştü. Nasıl? Aniden pencereden içeri bir kuğu girmiş ve Ron'un kucağına küçük bir parşömen bırakmış. Ron açarak okumuş. Biz seni sınıyorduk Ron. Evet, hediyelerini verdiğin insanların onlara senden daha çok ihtiyaçları vardı. Onların ihtiyaçları vardı. Ama sen iyiliğin ve cömertliğinle onları hak ettin. İmza, arkadaşların melekler. Böylece Ron'la annesi ömürlerinin sonuna dek mutluluk ve lüks içinde yaşamışlar. Ama iyilik yapmayı unutmamışlar ve talihlerini etrafındakilerle paylaşmışlar.